Elbette imanlarının ardından inkarcılığa sapıp sonra inkarlarını daha da arttıranların tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar sapkınların ta kendileridirler. Evet. inkar edip de kafir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek olsa dahi asla kabul edilmeyecektir. Onlar için Elem veren bir azap vardır. Hiç yardımcıları da yoktur. da sapıp sonra inkârlarını daha da artıranlar diye söz edilen kişilerin kimler olduğu hususunda farklı yorumlar yapılmıştır. Bir anlayışa göre maksat genel olarak iman ettikten sonra küfre dönenlerdir, mürtedlerdir. Çünkü Mürted'in bu hal üzere kalması, küfürde ısrar etmesi yani inkarcılığa inkarcılık eklemesi demektir. Diğer anlayışa göre burada kastedilenler, küfrüne yeni bir çeşit küfür ekleyenlerdir. Bu anlayıştan hareketle ayetin iniş sebebi hakkında şu açıklamalar getirilmiştir. Ehri Kitap, Hz. Muhammed'in peygamber olarak geleceğine inanıyorlardı. Fakat o... Allah'ın elçisi olduğunu açıklayınca onu inkar ettiler. Daha sonra da her fırsatta ona saygısızlıkta bulunarak, getirdiği mucizeleri inkar ederek, verdikleri sözü bozarak ve müminlere tuzak kurarak küfürlerine küfür kattılar. Yahudiler Hz. Musa'ya iman ediyorlardı. Fakat Hz. İsa'yı ve İncil'i inkar ederek küfre düştüler. Daha sonra da Hz. Muhammed'i ve Kur'an'ı inkar ederek küfürlerine küfür eklediler. İman edenlerden bazıları dinden dönüp Mekke’ye gittiler sonra orada kalıp Hz Muhammed’in hezimetini bekleyeceklerini açıklayarak küfürlerini daha da arttırdılar. Bir grup irtidat etti sonra samimi olmadıkları halde İslam'a dönme isteğinde olduklarını açıkladılar Yüce Allah onların bu iki yüzülüğünü küfür olarak niteledi. Taberi'ye göre ayetin başı ve sonu dikkate alındığında burada kastedilenlerin Yahudiler olduğu yorumunun daha kuvvetli olduğu anlaşılmaktadır. Önceki ayette imandan sonra küfre dönenlerin tövbe edip yola gelmeleri halinde tövbelerinin kabul edileceğinin bildirilmesine ve İslam alimleri arasında defalarca küfre dönülmüş olsa da şartlarına uygun tövbenin kabul edileceği görüşünün hakim olmasına karşılık bu ayette küfürlerini artıranların tövbelerinin asla kabul edilmeyeceğinin ifade edilmiş olması müfessirleri değişik yorumlara yöneltmiştir. Bu ayette ve 86. ayette İslam dinine düşmanlıkta aşırı gitmeleri sebebiyle kalplerine küfür mührü vurulmuş muayyen bir mürtetler topluluğu kastedilmiş olup bunlara tövbe nasip olmayacağı anlaşılmaktadır. İnkarda ileri gidenler zaman zaman hakikate karşı direnmelerinden ötürü bir haksızlık duyarlar ve bu his onları bazı günahlardan ve kötülüklerden kaçınmaya sevk eder. İşte ayet Allah'a içtenlikle inanıp hak yola girmedikleri sürece ruhu inkardan arındırmayan bu tür pişmanlıklarının onları kurtaran bir tövbe yerine geçmeyeceğini haber vermektedir. İnkar bataklığında ısrarla ilerleyen bazı insanların yanlış tutum ve davranışları ruhlarını öylesine kuşatır ki Kur'an'ın kalbin mühürlenmesi diye ifade ettiği noktaya varırlar. İşte bu durumda tövbeye yönelmek isteseler de psikolojik engeller sebebiyle hakkı kabule yanaşmazlar ve kabule layık bir tövbede bulunamazlar. Burada maksat yürekten değil, sadece sözle tövbe edenlerdir. Burada kastedilenler önceki ayetin kapsamına girdikten, yani inkara dönüşünden ötürü tövbe ettikten sonra tekrar küfre dönenler kabul edilmeyecek olan tövbede Önceki aşamada yapılan tövbedir. Bir başka anlatımla tekrar inkarcılığa dönüş, daha evvel yapılan tövbeyi iptal etmektedir. Burada küfür kelimesi ölümden kinaidir. Dolayısıyla tövbelerinin kabul edilmeyeceği bildirilenlerden maksat, kafir olarak ölenlerdir. Bu ayette kendilerinden söz edilenler, küfürlerinde ısrar edip ancak ölümle yüz yüze gelince tövbeye kalkışanlardır ki bu tür tövbenin kabul edilmeyeceği başka bir ayette de açıkça belirtilmiştir. Burada daha önce zikri geçen ehli kitaptan söz edilmektedir. Tövbeden maksat günahlardan tövbedir. Ayet onların Resulullah'ın peygamber olduğunu inkarda ısrar ettikleri sürece günahlardan tövbe etmelerinin bir yarar sağlamayacağını bildirmektedir. Bize göre bu yorumların ilk ikisi daha makul görünmektedir. İnkar edip kafir olarak ölenlerin fidye olarak kendilerini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek olsalar dahi böyle bir talebin kabul edilmeyeceği bildirilmektedir. Ahirette dünya malı kalmamış olacağını, ayrıca altına ve harcanmasına da ihtiyaç duyulmayacağını dikkate alan müfessirler ayeti daha çok şu iki yaklaşımdan birine göre açıklamışlardır. Bu kimseler dünyada iken çok büyük hayırlar yapmış olsalar ve onların sevabını karşılık göstererek kendilerini kurtarmak isteseler bile bunun yararı olmayacaktır. Çünkü inkar üzere ölmeleri onların sevaplarını iptal etmiştir. Bu bir temsildir. Burada kurtuluş için verebilecekleri ve bilfiil sahip oldukları bir karşılıktan söz edilmemekte, böyle bir imkanları olsaydı dahi şeklinde bir varsayıma göre, akıbetlerinin ne kadar kötü olacağı ve hiçbir kurtuluş çaresi bulamayacakları anlatılmaktadır. Bu anlayıştan hareketle ayete şöyle mana verilebilir. Yeryüzünün